Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan Vesna, Derya Gürses Tarbak. Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerinin üçüncü programına hoş geldiniz. Yine bugün formatımızda da söylediğim gibi bir konu, bir konuk ve bir kitap üzerinden gideceğiz. Konuğumuz Ömer Faik Anlı. Biraz kendisini tanıtayım ama önce konumuzdan da bahsedeyim istiyorum. Ömer Faik Anlı hocamızla birlikte bilim tarihinde objektivite ve pozitivizm, pozitivizm tartışmaları üzerinden bir konuşma yapacağız. Şimdi kendisini tanıtayım. Ankara Üniversitesi'nden felsefe alanında derecesini alan Ömer hocamız Yüksek lisans ve doktora derecelerini de felsefe alanında yine Ankara Üniversitesi'nden aldı. Şimdi 2013'te Bilim Tarihi Doktora Programı'ndan yine bir doktorası var. Doktor öğrenimi sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2014 yılından bu yana da öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte. Hocamız bir doçentdir kendisi. Araştırma alanları, epistemoloji, bilim felsefesi ve tarihi, postpozitivizm ve bilim sosyolojisi. Ee, kitapları da var. Benim kendi derslerimde herkese açık olarak yaptığım bilim tarihi derslerinde kullandığım kitabı, e, bol bol e, kullandığımız ve referans yaptığımız kitabı, Bilim Savaşları, Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü e, adlı kitabıdır. E, şimdi hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. E, şimdi e, kitabınızdan bahsettiğim zaman derslerde hep e, ağırlıklı olarak e, pozitivizm meselesiyle ilgilendiğinizi gördüm. Yani Daha doğrusu pozitivizm kritiği üzerinden gidenlerin bir analizini yaptığınızı görüyorum. Ama ben bu programda e, ayrıca objektif vite üzerinden de bir konuşma yapmamızı istiyorum. Dolayısıyla size e, ikisi birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum. Aynı fikirde miyiz acaba? Evet, zaten pozitivizmin herhalde en büyük amaçlarından biri o nesnel bilgiye ulaşmanın koşullarını ortaya koyabilmek, analiz edebilmek ve belki de bunu olanaklı diğer alanlara kopyalayabilmek. Yani nesnel bilgiyle hayatımızı kurabilirsek veya da kararlarımızı ve davranış örüntülerimizi nesnel bilgi üzerine oturtabilirsek, her şeyin daha iyi olacağı iyimserliğini koruyan ve bunu teorize eden bir e, düşünce akımı diyebilirim tabii ki. Bu yüzden tabii ki bu iki terim akraba terimler, pozitivizm ve nesnellik. Şimdi e, Peki, madem böyle bir başlangıçla e, e, işi ele aldık, o zaman şöyle bir e, açıklama yapabilir misiniz bize? Sizin gördüğünüz şekilde pozitivist bir bilim tarihi yazımı nasıldır, nasıl olur? Ee, şöyle ki aslında Auguste Comte'un orijinal pozitivist meta teorisini veya işte felsefesini aynı zamanda bir araştırma programı olarak bilim tarihinin de başlangıcına koymak aslında oldukça olağan çünkü bir araştırma programı veya bir disiplin olarak bilim tarihinin teorik bir yapısının olabileceğinden bahsediyorsak bu kesinlikle kuruluş açısından pozitivist bir çerçeve. Kaldı ki e, alanın kurucusu George da açık olarak Auguste Comte'u ve dolayısıyla pozitivizmi bilim tarihinin kurucusu olarak saymakta. Bildiğiniz üzere Sarton akademik kurucu olmakla beraber belki de bilim tarihini e, mevcut motivasyonlarla yönelim zaten Ağustos Comte'a kadar dayandırılabiliyor. Bununla beraber tabii ki bir bilim tarihi yazımında veya bir akademik alan olarak e, sanki böyle reyonda pozitivizm, işte postpozitivizm teorileri vardı da pozitivist teori seçilmedi ya da bir, gizli bir ajandayla e, bu seçilmedi. Tüm sosyal bilimlerde veya so, tüm sosyal bilimselleşmelerde olduğu gibi bilim tarihi için de verili kurucu bir Paradigma'yı da terimini kullanacak olursak. Buradaki ama temel tabii biraz daha geriye belki Alman ekolüne, Rehnke'ye kadar dayanıyor. Çünkü olanı olduğu gibi yazmak tarihin bilimselleşme adımıydı. Yani nesnel bir bilgi, bir tür vakanüvislik veya anlatılar oluşturmak şeklinde değil de olanı olduğu gibi olgulara yani bu tarih olunca da belgelere dayalı olarak anlatabilme arayışı. Bu 19. yüzyılda tarihi bilimselleştirirken 20. yüzyılın başında da bilim tarihi de bu yoldan gitmeliydi ve bu yüzden de şöyle bir kendine şiar edindi diye görüyorum veya düşünüyorum. Genel tarihte olmadığı kadar nesnel bir malzeme var elimizde. Çünkü genel tarihte politik, siyasal, iktisadi tüm etkenler içe geçmiş bir örüntü oluştururken bilim daha yekpare, daha böyle çizgisel bir ilerleme gösteriyor varsayımıyla biz eğer bilimin geçmişinde tam da August Compton dediği gibi insani her fenomen ancak tarihiyle tam olarak anlaşılabilir ve açıklanabilir şiarına da uygun olarak biz bilimin geçmişinden bu noktaları, bu olguları tespit edebilirsek yani bilimsel metinleri, bilim metinlerini ve bunları da detaylı bir incelemeye Tabi tutarsak ve bunları birbirleriyle ama altını çiziyorum metinleri birbirleriyle ilişkilendirirsek elimizde yekpare bir bilim tarihi olur ve bu bilim tarihi yazımının kendisi de oldukça nesnel olacaktır ve bilimi bize tarihiyle anlatabilme yeterliliği veya da böyle bir olanak sunacaktır. Buradaki pozitivist çerçevenin çalışması şu. Zaten birkaç kez vurgulamaya çalıştım. Nasıl ki genel olarak pozitivist bilim felsefesi veya bilim teorisi bilimin olgulardan başlayarak teorilere yükseldiği ve teorilerin de yine olgularla sınanarak güçlendirildiği bir şema çıkartıyorsa ki hatalı bir şema esasen ama bunu tarihe veya bilim tarihine uyarladığımız zaman Olgular var mı elimizde? Evet var bilim metinleri. O zaman biz buradan teorize edebilir miyiz? Aa, hayır edemeyiz. Çünkü bilimdeki her şey unique ancak kronolojik olarak birbirleriyle ilişkili veya kronolojik bir konumlandırmaya açık. Yani öncesi sonrası. Mesela benim hiç sevmediğim bir bilim tarihçiliği biçimi olan ilk kim buldu? İlk, hatta biz mi onlar mı gibi kategorizasyonlar. Bunları dikkat sadece bir kronoloji meselesidir, problemidir. Çünkü bu tespitte esasen bir problem yoktur, problem odaklılık yoktur, problemler biraz icat edilir. Ama kronolojik bir sıralama yapmak mümkün müdür? Evet, değerli midir? Kesinlikle. Ama burayla neden yetiniliyor? Çünkü ideografik bir yerde kalmak zorunda. Nomotetik bir yere ulaşamaz bu şekilde. Peki bilimselliğini nasıl koruyacak? Ancak şöyle, olanı olduğu gibi tespit edip okunabilir, ulaşılabilir, kılmakla. O yüzden bilim tarihinin ilk yazımları, bibliografyalar, tekrar basımlar, dilsel çeviriler ki George Sartre'nin en büyük katkılarından, kıymetli katkılarından biri de dil bilim yöntemlerini veya da etimolojik şeyleri bu işin içine katmasıydı. Çok kıymetliydi ama tabii ki bu pozitivist hatta ben buna yarı pozitivist diyorum çünkü teoriye yükselemiyor. Olan olduğu gibi tespit edip bir envanter oluşturmaya çalışıyor değil evet. E, o zaman peki şimdi söyledikleriniz üzerinden yola çıkacak olursak e, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Pozitivist bilim tarihi yazımı eğer temel bilimsel metotları kendine örnek alıp yapmışsa aynı bilimde olduğu gibi bilim tarihinde de bir e, ideal üzerinden gidiyor diyebilir miyiz? Ve o ideal objektivite olabilir mi? Kesinlikle hatta bu bence iki boyutlu. Yani hem bir ideal. Genel olarak bilim tarihinin veya bilimin tarihsel bir fotoğrafını çekmek ve bunu nesnel bir şekilde yani her nasıl gerçekleştiyse o şekilde çekebilmek. Hatta bu işte felsefeki o temsil düşüncesine tam olarak oturur. Yani fotoğraf çekmeyi bu yüzden kullandığım bir metafor olarak. Yani bilim tarihi bilimin geçmişinin fotoğrafını çekebilmeyi amaçlıyor. Bu anlamda bir ideal yani nesnel bir fotoğrafı ortaya çıkarabilmek. Ama ikinci boyutu da şu. Nesnellik veya işte objektiflik aynı zamanda korunması gereken ve bilim tarihi araştırmasını bilimsel kıldığı düşünülen de böyle bir çıpa. Yani gerçekliğe atılmış bir çıpa. Yani hem bir ideal hem de korunması gereken bir kriter. Biz bunu şöyle görüyoruz. Mesela işte George Sartre'nin ekolünün metin tesisi dediği süreç bu bir yöntem. Bilim tarihinin yöntemi olarak Dizayn ediliyor. Önceki programınızı da dinledim. Yavuz Hoca da bunlardan bahsetti. Yavuz Unat Hoca ona da bir selam göndermiş olalım ayrıca. İşte bu yöntemde bir metnin tespiti o metnin mümkün olduğu kadar işte kavramlarının döneminde kullanıldığı şekli yani dilsel olarak etimolojik olarak konumlandırılması mümkünse ve gerekiyorsa işte ya transliterasyonunun ya da işte çevirisinin yapılması ve küçük bir kritiğinin yapılması. Kritik ne peki? Dönemiyle bir karşılaştırma ve daha sonra eğer gerekiyorsa dönemler arası ilerleme kavramını temel alan bir karşılaştırma. Yani öncesinde bu kadar biliniyordu veya yanlış biliniyordu, daha sonra bu evrildi. Burada George Sarton veya pozitivist ekolde de anakronizmden kaçınmaya çalışır ama genellikle de e, ilerlemeci bir anlayış ve çizgisel bir ilerleme e, varsayımı korunduğu için yani ne hatalar yapılmış, nasıl doğruya ulaşmışız veya o hataların içerisinde nasıl doğrular bulunmuş şeklinde bir araştır söz konusudur ve buradaki en önemli böyle çerçeve de nesnelliktir. Hatta bunu kaçırma tehlikesi hep spekülasyonla özdeşleştirilir ki aslında tarihin genelinde olduğu gibi. Yani bilim tarihi için bunu söylemek biraz fazla iddialı olur. Mesela genel tarih için şunu söyleyebiliriz. Ee, sanki başka tarih okulları yokmuşçasına bir belge, metin fetişi vardır. Bu renke ve devamında yani belgeyle konuş, belgeyle kanıtlı birincil kaynaklar gibi Şeyler, tabii ki çok kıymetlidir, onun bir şey demiyorum ama indirgemeci olmak çok tehlikeli ve burada yapılabilecek en ufak bir belge ötesi, e, yorum, katkı, okuma, ilişkilendirme daima spekülasyon olarak değerlendirilir. İşte bu da ölçütü açtın, nesnellik idealini tehlikeye atıyorsun zillerini çalar alanda. E, böyle bakıldığı için de aslında nesnellik olmazsa olmazıdır ama ben buna yarı pozitivizm diyorum biraz önce söylediğim gibi. Çünkü pozitivist bilim felsefesi veya bilim teorisinde yani Auguste Comte'un bile hani bırakın neo pozitivist revizyonları geliştirmeleri, orijinal Auguste Comte bilim felsefesinde bile teorileşme veya teoriye ulaşma olmazsa olmazdır. Çünkü açıklama oradan gelmektedir. Ki biz bu ikilemi esasen George Sartının metninde de görürüz. Çünkü onun e, tanımı e, sistematikleşmiş pozitif bilgidir bilim. Bilim tarihi bu sistematikleşmiş pozitif bilginin tarihini ortaya koymaktır. Ama orada şu cümleyi kullanır net olarak. E, bilim, tar bilim tarihinin görevi sistematikleşmiş pozitif bilginin tarihini anlamak ve açıklamaktır. Şimdi sadece anlamak deseydi çok çok rahat bir alan olurdu ama açıklamak dediği zaman şimdi pozitivist felsefe açıklamayı teori üzerinden kurar. Peki bilim tarihi nasıl bir teori kuracaktır dediğimizde aslında böyle bir nesnellik bariyerine çarptığı ve nesnelliği kaybetme korkusu kaygısının bir korkuya dönüşmesine bağlı olarak... Yarı pozitivist bir yerde sıkışmak gibi bir ironi veya tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu da nesnelliğin üçüncü boyutu olsun. Şu an aklıma gelen yani bir ideal, bir çıpa, gerçekliğe atılan ve bir duvar. Aslında sürekli e, vurup sektiği bilim tarihinde. Ee, üçüncü meseleyi ben de matodoloji derslerinde çok kullanıyorum. Yani e, yeri geldiğinde... E, öyle bir ideal için çabalayıp durmak bazen bize problem yaratabiliyor konuşmasını metodoloji derslerinde ben de çok öğrencilerle yapmışımdır. E, peki o zaman madem böyle durum e, pozitivist meseleyi aşan e, ve bilim tarihinde farklı yaklaşımlar getiren düşünce okullarına bir iki tane örnek verelim isterseniz. E, tabii ki yani benim dönem olarak veya yine kronoloji olarak Alexander Coyer aklıma geliyor. Yani bir düşünceler tarihi olarak bir fikirler tarihi olarak bilim tarihi ki aslında belki de Thomas Kuhn'un yani dünyanın belki de en ünlü isimlerinden biri alandan olsun olmasın ki hala bilimsel devrimlerin yapısı sosyal bilimler alanında en çok atıf alan kitaptır. Yani böyle bir özelliği de vardır ama Alexander Koyre galiba Kuhn'u oldukça önceledi ama Koyre'de Kuhn'un kitabını okuduğu zaman işte benim dediğim buydu dediği gibi bir anekdotumuz da var elimizde ama tabii bilim tarihi bir bilim dalı yani bilimin bilimi olma iddiasında. Ki ben bunu bir sosyal bilim dalı olarak konumluyorum. Ve bilimde hiçbir problem bir anda ortaya çıkmadığı gibi bir anda da kendinden menkul biçimde çözülmez elbette ki. Genellikle böyle bir an gibi görünen şey aslında bir süreçtir. Ancak problematik odak değişimleri bazen tek bir esere ya da çalışmaya bağlanabilir. Böyleyse bir dönüşümün bilim incelemeleri tarihindeki en etkili ve bilinen örneği sanırım Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserindeki bir cümledir ve ilk cümledir. Yani Thomas Kuhn o hani ön sözleri falan saymazsak ilgili dinleyicilerimizin hepsinin bildiğinden eminim. Şu cümleyle başlar. Tarih yalnızca bir kronoloji ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde şu anda bize egemen olan bilim imajını esaslı bir dönüşüme, yol, e, e, bilim imajında esaslı bir dönüşüme yol açabilir. Bu Bilim tarihi ile bilim felsefesi arasındaki ilişkiyi bir anlamda ayakları üstüne dönüştüren bir şeydir. Çünkü daha önce pozitivist aşamada birbirinden ayrılan bilim tarihi ve bilim felsefesi bu tek bir cümlede hasta sanki birleşiyordur ki Thomas Kuhn'un bilim tarihi anlayışı aslında pozitivizm, neopozitivizm, eleştirel rasyonelite yani Karl Popper'ın yanlışlamacılığı ve sonrakiler için bir sınayıcı temel sunmaya başlar. Çünkü yani bilim felsefesinin temel amacı nedir? Bilimin doğasını veya bilime özgü olan, onu diğer alanlardan, diğer bilme iddialarından ayıran temel niteliği veya da kavramsal arkitektoniyi, kavramsal örüntüyü açığa çıkarmak. Peki epistemolojik soru nedir bunlar arasında? Hangisi doğru? Yani pozitivizm mi bilimi doğru veya ne hani doğruya yakın modelliyor? Neye pozitivist çeşitlenme içerisinde herhangi bir teorimi? Popper mı diyelim? Şimdi biz bunu nasıl sınayabiliriz? Kulun şöyle bir şekilde tüm bilim tarihi anlayışını biraz da o şekilde değiştiriyor. Eğer biz bilimi modelliyorsak bu modellemenin bilime uygun olduğunu sınayabileceğimiz iki alan var. Bir edimsel bilim, yani şu anda laboratuvarlarda, kütüphanelerde, ilgili alanlarda yapıla gelen bilim. İkincisi bilimin geçmişi, tarihi. Çünkü bilim bir anda böyle gökten zembille inmedi. Peki şimdiye kadar bilim tarihi neydi? ki bu cümle aslında çok sıkı bir eleştiri içermektedir. Kronoloji ve anlatı deposu. Çünkü e, anlatı deposu da yani şunu kastediyor. Aslında hepimizin böyle yani tabii ki biraz daha dışarıdan ilgililerin aklında hep bilim tarihi biraz mitlerle örülüdür. İşte Newton'un başına düşen elma, e, Einstein'ın matematikten başarısız olması, işte Galileo'nun teleskoptan herkese baktırıp "Aa Aristoteles yanılıyormuş." dedirtmesi ama kilisenin buna direnmesi gibi anlatılar deposudur ve kronolojidir. Aslında biraz önce dediğimiz önce-sonra ilişkisi. Ama Kuhn aslında diyor ki bu bir örüntü, bu, ve bu bir süreç. Deminki e, pozitivist modelde veya tarih anlayışında şunu söylemiştik. Bilimsel metinler birer olgu olarak sanki geçmişteki noktalar. Oysa Thomas Kuhn'un bu alternatif diyebileceğimiz ama Alternatiften öte doğru olduğunu iddia eden, dolayısıyla pozitivist modellemenin yanlış, eksik veya tahrif edici olduğunu iddia eden bu girişimi, bir fikirler, örüntü tarihi ve ilişkiler tarihi ve o zaman bilim tarihinin yöntemi metin tesisi veya metin fetişi, tırnak içerisinde değil, bir süreç analizi olmalı. Şimdi süreçte içerisinde herhangi bir faktörü tek başına izole edilen tarihsel süreçler, rahatlıkla izole edebileceğiniz bir alan değil. Dolayısıyla bilimsel bir fikrin geliştirilmesiyle onun kanıtlanması için neyin doğru veya neyin yöntem olarak kabul edileceğiyle bu sıradaki düşünsel arka planla ve bu sıradaki sosyoekonomik veya da kültürel arka plan iç içe geçtiği için öyle bir genel okuma ve genel değerlendirme yapılması gerekiyor. O yüzden ben biraz espriyle bazı metinlerinde de bunu söylüyorum. Acaba bir cümle her şeyi değiştirebilir mi? Genelde değiştirmez ama Thomas Kuhn'un bu giriş cümlesi, yani tarih sadece bir kronoloji ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde şu anda bize egemen olan bilim kavrayışını değiştirebilir cümlesi, bilim tarihini fiilen değiştiren bir cümleydi. Bunu da şöyle sloganlaştırabilirim, dinleyicilerimizin zihinlerinde daha kalıcı olur. Textten kontekste geçiş cümlesiydi yani metinden bağlama, bağlama, bağlama geçiş. analizine geçiş cümlesiydi. Evet, ve en azından bu işte ikinci bir akımı yani koyra kuun akımını veya da alternatif bilim tarihi okuma ve yazımını oluşturmuş oldu. Kesinlikle. Fakat tam da yani bu noktada aslında kitabımızdan bahsetmemiz doğru oldu değil mi? Çünkü Kostas kavroğlu'nun Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek kitabı bizim kitabımız bugün. Ve Kostas hocanın da benzeri kaygıları var bilim tarihinin ne olmadığı üzerine ee, ve buna yani bu konuşmaya başlamadan önce biraz evvel sizin söylediklerinize ben de kendi yani bak görüşümden bir ek yapmak istiyorum ben e, akademik duruş olarak yani bilim ile bakışım olarak zaten ee, yani kuari benim için çok önemli bu anlamda. Düşünce tarihi metodlarının kullanılması gerektiği ve bunun bilim tarihini e, bir disiplin olarak ayağa kaldıracağı e, fikrinden yola çıkarak hareket ediyorum. Kendim de bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi Kostas Gavroğlu üzerinde konuş özelinde konuşacak olursak eğer e, benim şöyle e, Biraz böyle hani ne denir ona çarpıcı olmasına niyet ettiğim bir sorum var. Sizce Gavroğlu bilim tarihi ya da bilim tarihçisi ne değildir, kim değildir sorusuna ne cevap verirdi kitabı özelinde? Bunu cevaplayabilmek için sadece bir dakikada Kostas Hoca'nın çok hoşuma giden iki cümlesini burada önce alıntılayacağım. Önce tabii bir bilim tanımı yapmak gerekiyor. Kostas Hoca diyor ki, İnsanların doğayı incelemek üzere tasarladıkları teknik ve pratikler, keşfettikleri olgu, yasa ve ilkeler, kurdukları kurumlarla denedikleri uygulamalar hep birlikte bilimleri oluştururlar. Ancak aynı zamanda bilimleri oluşturan farklı ideolojik, felsefi, estetik, dini ve siyasal yaklaşımlarıyla farklı sosyal pratikleriyle bir araya gelen insanlardır. O zaman bilim tarihi, işte bu bütünlüğün tarihidir ve dikkat ederseniz her alt bölümün tarihi hem birbiriyle ilişkilidir hem de derin ayrı bir araştırma konusudur. Biz bunun bütününe işte bilim tarihi demeliyiz. O zaman bilim tarihi ne değildir? Mesela sadece metinlerin incelenmesi veya kronolojik olarak sıralanması değildir. Ya da bir kahramanlık öyküsü değildir. Ya da günümüzde e, ulaştığımız, kavradığımız veya içerisinde olduğumuz. olduğumuz bilim imajını, bilim kavrayışını. Bu kelimeyi ben bu anlamda kullanıyorum imaj derken. Bilim kavrayışını haklılandırmak veya işte ne kadar çok şey biliyoruzun altını doldurmak için anlatılan bir mit değildir veya bir mitleştirme değildir. Bu anlamda yine hocanın Gavroğlu hocanın soru yani çok sorularla ilgili hoş bir ikinci satırına geçmek istiyorum. Bilim tarihinde ve sanırım genel olarak tarihte tanımları gereği yanlış ya da doğru sorular yoktur. Sadece ilginç Çekici, aptalca, sürükleyici, alışılagelmiş, tutarsız, sıkıcı, büyüleyici, ilham edici, derinlemesine işleyen ve keskin görüşlü sorular vardır. Şimdi zaten buradaki benim yapmaya çalıştığım vurgulardan ama dinleyicilerimiz de eminim fark etmiştir. Hangi soruların sorulmaması gerektiği zaten içinde gizli ama doğru ve yanlış soru yok. Bilime sorulabilecek, bilimle ilgili sorulabilecek her şey bilim tarihinin konusudur ama bunların aptalca veya da sıkıcı veya da alışılagelmiş sorular olmamasında fayda vardır. Şimdi sorunun net cevabını verebiliriz böyle bir gerizgertten sonra. Çünkü Gavroğlu Hoca net olarak bunu söylüyor. Bilim tarihini incelemek gelecekte yapılabilecek hangi hatalardan sakınmamız gerektiğini öğretmeyi hedeflemez. Aynı şekilde Değişik dönemlerde doğaya ilişkin ifade edilen doğru saptamalarla teorileri bulmayı da amaçlamaz. Bilim tarihinin amacı zaman içinde geliştirilerek günümüzde geçerli ve büyük oranda daha doğru kabul edilen doğayı algılayış biçimimizle sonuçlanan birbirini izleyen sav model teoriler zincirini gözler önüne sermek olabilir mi? Hayır bu da değildir. Nedir peki? Aslında bunların hepsidir. İşte bunların hepsi aslında ilişkisel diyebileceğimiz bir bilim tarihidir veya bilim tarihi girişimidir. Ve burada eğer doğru yani bilimin geçmişine sadık, ona uygun bir model ortaya koyabilmeyi veya doğru bir anlatı kurabilmeyi amaçlamakla beraber nesnellikten veya bu takıntıdan kurtulabilirsek işte ilginç sorular sormaya başlayabiliriz. Belki de bilimlerin geçmişinden tarih üretmenin en önemli çıktısı bu. Aynı fikirdeyim ben de. Ee, yani mesela tarih metodolojisi derslerimde bilim tarihiinden bağımsız olarak seçtiğimiz tarihsel öznelerin ayaklarının tarihsel bağlama e, sağlamca oturduğunu varsayıyorsak eğer bunu neden bilim adamları için yapmıyoruz sorusunu rahatlıkla sorabiliriz ki zaten siz bugünkü konuşmamızda bunun cevaplarını oldukça ee, ilgi çekici bir şekilde verdiniz. Size çok çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Ee, e, e, yani umudum bu konuşmalarımıza devam etmemiz başka platformlarda da. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir program olacak. Çok önemli bir arşiv oluşturacak sayı arttıkça. Ee, bilim tarihi bize hala çok şeyler öğretebilir ama bilim tarihi üzerine düşünmek de yani bir Disiplin olarak bilim tarihi üzerine düşünmek de bize çok şey öğretiyor. O yüzden bilimlerin geçmişinden tarih üretmek kitabını da herkese önermiş olun. Çok çok teşekkürler. Bilim tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.